1848, numaralı konu, meleklerin ashaba selam vermeleri ve musafaha etmeleri, evet, İmran bin Husayn hastayken bana, ey muterif, melekler, başucumda, Kabe'nin yanında İsmail'in makamında bana selam veriyorlardı, fakat ben vücudumu dağılattıktan sonra artık böyle bir şey olmuyor, dedi, İmran iyileşince tekrar konuştum, bana, yine eskisi gibi olmaya başladı, fakat ben ölmeden bunu kimseye söyleme, dedi.